Kur'an-ı Kerim ferdin hayatını, ailenin hayatını, milletin hayatını bunlara bağlamış ise, Allah'a tabi olan cemaate, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın arkasında olan cemaate, Kur'an-ı Kerim'i dinleyen cemaate düşen şey, Kur'an'a kulak vermek, Resul-i Ekrem'i dinlemek, Allah'ın emrine, fermanına inkiyat etmek olacaktır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 onu idare eden gruplar içine uğramayacak, o türlü topluluklar içine düşmeyecek. Zira Kur'an'ın fermanında görüyoruz ki, Sakara gidip dayanan, yaslanan, cehennemin sert yokuşuna sardıran cemaat, buraya gitmeleri için ortaya döktükleri dört vesileden bir tanesi olarak, Ve diyorlar, biz batakçılarla düşüp kalkıyorduk, Hayatında hesap ve plan olmayanlarla muhaşerette bulunuyorduk. la lakayitlerle, hayatlarına mal yani şeyler hakim olanlarla muhaşeretimiz vardı. Muharefemiz vardı, dostluğumuz vardı, yiyip içmemiz vardı, oturup kalkmamız vardı. İşte Sakar'a girmemize, cehennemin bu sert yokuşuna sardırmamıza sebebiyet veren hususlardan bir tanesi budur diyecekler. Kur'an anlatıyor bunu.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 her gidişte zevcelerinden bir tanesi, Kur'a ona çıkar, Resul ü Ekrem aleyhissalâtu refakat ederlerdi. Onlar öyle arzu ederlerdi. Efendimizle beraber bulunmayı arzu ederlerdi. Ama bütün kadınları götürme, orada müşkilata abadi olacağından bir tanesi giderdi. İşte o seferde de Kur'a Hazreti Ayşe'ye çıkmıştı. Buhari'de, Müslim'de vesaire sahih kitaplarda bizzat vakayı Hazreti Ayşe kendileri naklederler. Gittik, seferi yaptık, döndük. Bir yerde konakladık Medine'ye yaklaştığımız zaman. Ben hevdecimin işinden çıktım. Bir beşer olarak def tabi yapmak iktiza etti. Gittim, ihtiyacımı gördüm.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 O gün Resul-i Ekrem'in evinden ocak yanar ne de yemek pişerdi. O kadar zayıf, o kadar nahiftik ki, hevdecin içinde benim oluşumlu olmayışımı tebrik edememiş de üstüne koymuşlar. Ben beklemeye durdum. Ve derken gözlerimi bir uyku aldı. Kendimden geçmişim, birisinin inna lillah ve inna ileyhi raciun sesine uyandım. Yüzümü açar açma, gözümü açar açmaz hemen yüzümü peşemi kapayı verdim. Bu geriden asabı kiramı takip eden, bir şey kaybolmuş mu olmamış mı buna bakan ordunun arkasından gelen saffan ibn muattal idi. Akabe'de Resul Ekrem'in erini sıkanlardan, Bedir ashabından mizzattı. O bu dertle herhalde ölümü çok arzu ediyordu. Kısa zaman sonra da şehit olup gitmişti Allah'a kavuşmuştu. Resul Ekrem'in çok yakınıydı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 Hakkında dedikodu çıkaranlar çıkarmıştı. Başlarında İbn-i Übey Selul geliyordu. Ve iki saf Müslüman da buna inanmıştı. Hamle binti Cahş ve bir de Hassan bin Sabit, bir de belki Mustah bin i Üsase, Hazreti Ebu Bekir'in akrabası ve rızkını verdiği, geçimini temin ettiği zattı. Ben hiçbir şeyden haberim yoktu. Gafil, her şeye karşı habersiz bir insan olarak Medine'ye geldim.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 Mesela Üsame ile istişare ettiğinde Üsame ya Resulallah haşa ki Hazreti Ayşe için böyle bir şey bahis mevzu olsun demişti. Hazreti Ayşe'nin rakibi sayılabilecek Ezvacı, ezvacı Tahirat'in arasında Zeynep binti Cahiş istişare edince resul Ekrem Hazreti Ayşe'nin pak damenini bundan tenzih ederim ya Resulallah demişti. Zayıf dahi olsa Ömer'in istişarede söylediği bir şey vardır çok hoştur.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 Bütün bu istişarelerden sonra Hazreti Ayşe'nin yanına gelmişti. Peygamberin gönlü kırıktı. Hazreti Ayşe'nin yanına sokuldu ve şöyle dedi. Ya Ayşe, eğer bir günah istedinse itiraf et Allah affeder. Eğer işlemedinse Allah gafurdur, rahimdir diyordu. Seni temize çıkaracaktır. Resul-i Ekrem'in böyle değişi ağlıyordu O dakikada diyor da durdum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 Gözlerini açtığı zaman tebessüm ediyordu. Müjdeya Ayşe diyordu. Ayet nazir oldu. Diyor ki Hazreti Ayşe ben benim hakkımda bir ayet nazir olacağını hiç düşünmezdim. Ben kim hakkımda ayet nazir olmak kim derdim. Ama hep şunu beklerdim. Bir gün resul Ekremer Ekreme rüyasında bir şey gösterilir. Allah kalbine bir şey ilham eder. Benim iffetime inanır. Katiyen kalbinden atı verir bunu. Böyle beklerdim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 bu hayırları intihar etmek için Cenab-ı Hak o büyük aileyi böyle bir imtihana tabi tutmuştur. Ayet hakkından nazil olunca, Resul-i Ekrem beşaret ve beş haşet edince anam bana döndü, kalk dedi, git Resul-i Ekrem'in yanına. Bütün aile sevinmişti. Cennet numun bir hayat başlamıştı. Ben Resul-i Ekrem'e de gitmem, kimseye de gitmem dedim. Ben Allah'a minnettarım. Benim iffetim Allah anlattı dedim. Gidecekti ama küçük kırılmıştı istiyordu ki Resul-ü Ekrem hadiseleri açsın. Herkesin sözüne kulağını katın, kapatın. Yani realiteyi inkar etsin. Yani devgeden kozgeden fitneyi görmesin. Ama buna imkan yoktu. Hazreti Ayşe iffetinden emin idi. Resul-ü Ekrem de emin idi. Böyle bir minbere çıktı bütün cemaate şöyle dedi. Ben haremimin iffetinden katiyen eminim. Ama onun hakkında söylenecek bu sözleri izale edecek. Bu mevzuda bu meseleye vaziyet edebilecek birisi yok mu demişti. Sadimli Mahat Kılıç'ın adına kalkmıştı. Emret yarı sulallah. Bütün bunlara rağmen Resul Ekrem iffetine atılan çamur karşısında hassasiyet gösteriyordu. Hazreti Ayşe hassasiyet gösteriyordu. Hazreti Ayşe'nin annesi hassasiyet gösteriyordu. Baba hassasiyet gösteriyordu.